Bismillahirrahmanirrahim Kitabul Hayz Hayz kitabı Yüce Allahım şu kavli Sana kadınların ay halini de sorarlar De ki O bir ezadır Onun için hayz zamanında kadınlardan ayrılın Temizlendikleri vakte kadar Kendilerine yaklaşmayın İyice temizlendiler mi O zaman Allah'ın size emrettiği yerden Onlara gidin Herhalde Allah hem çok tövbe edenleri sever hem de temizlenenleri sever. Bakara Suresi 222. ayet. 1. Hayz'ın başlaması nasıl oldu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayz'ın Adem kızları üzerine yazdığı bir şeydir. Kavli babı. Hayz Allah'ın Adem kızları üzerine yazdığı bir şeydir. Ve bazıları da gönderilen hayz'ın İsrailoğulları kadınları üzerinde oldu dediler. Ebu Abdullah Buhari peygamberin yukarıdaki sözü daha şumurlu dedi. İki. Hayız oldukları zaman kadınlara emir babı. kastım şöyle diyordu. Ben Ayşe'den işittim. Şöyle diyordu. Biz ancak hac etmediği düşünerek, hac etmeyi düşünerek yola çıktık serif mevkiine geldiğimiz zaman ben hayız oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma girdi. Ben ise ağlıyordum. Neyin var? Haydım mı oldun? diye sordu. Evet dedim. Bu Allah'ın Adem kızları üzerine yazdığı bir iştir. Binaenaleyh sen hacıların eda ettiği mensekleri eda et. Şu kadar ki beyti tavaf etme buyurdu. Ayşe de dedi ki ve Resulullah kendi kadınları adına sığır kurban etti. 3. Hayızlı kadının kocasının başını yıkaması ve taraması babı. Ayşe radıyallahu anh ben hayızlı olduğum halde Resulullah'ın başını tarar idim demiştir. Bana Hişam Urve'den haber verdi. O da Urve'di Zübeyir'den Hayızlı kadının bana hizmet etmesi yahut kadının cünür iken yanıma gelmesi caiz midir diye sorulmuş Urve'de. Bana göre bunun hepsi caiz. Öyle olan da böyle olan da bana hizmet eder. Bundan dolayı da hiçbir taraf için bir beis yoktur. Bana Ayşe haber verdi ki kendisi hayızlı ve hücresinde ikamet ederken Resulullah da mescinde itikaf ettiği zaman Resulullah'ın başını ona doğru uzatır. O da Resulullah'ın başını tarardı. 4. Erkeğin kadın hayırlı iken karısının kucağında Kur'an okuması babı. Ebu Vail de kendi hizmetçi kadının hayırlı olduğu halde Ebu Rezin'e gönderdi de kadın mushaf kesesinin ipinden tutarak onu Ebu ile getirdi. Ayşe radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben hayızlıyken başını kucağıma yasla sonra da Kur'an okudu diye tahdis etmiştir. Nifas'a <gülüyor> hayız ismini veren kimse babı. Ümmü selam'a radıyallahu anh tahdis edip şöyle demiştir. Ben peygamber ile beraber bir aba içerisinde yatmış haldeydim. Derken hayız oldum. Yavaşça sıyrıldım ve hayız elbisemi giydim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nifaslandır mı yani adetin mi geldi diye sordu. Ben, evet dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni çağırdı. Ben de saçaklı kadifenin altında onunla beraber yattım. Altı Hayızlı kadının cildine dokunmak babı. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben peygamber ile birlikte her ikimizde cünüp iken bir kaptan yıkanırdık. Hayız olduğunda o bana emrederdi de ben futamı bağlardım. Ben iken peygamber tenini tenime dokundururdu keza o mescitte itikaftayken ben de hayız olduğum halde başını itikaf yerinden dışarıya çıkarırdı da ben onu yıkardım dedik ise Ebu İshak o ki bir şey Abdurrahman İbni Esvet'ten, O da babası Esved İbni Yezid'den. O da Ayşe'den haber verdi. Bu şöyle demiştir. Biz müminlerin annelerinden bir hayız olduğu ve Resulullah'ın da cildini onun cildine dokundurmak istediği zaman o kadına hayzının hemen başlangıcında iken fıça bağlamasını emreder ve Ondan sonra tenini o kadının tenine dokundururdu. Ayşe dedi ki, sizin hanginiz nefsine peygamberin nefsinin malik olduğu kadar malik olabilir? Bu hadisi Şeyban'dan rivayet etmesinde ayrı ayrı Halid İbni Abdullah ile Cerir İbni Halid, Ali İbn Muhsir de mutabat etmişlerdir. Bize Şeyban'i tahdis edip şöyle deniyoruz. Bize Abdullah İbn-i Şeddat tahdis etti. Şöyle deriz. Ben meymun eden işittim diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan bir kadına deri deriye sürüşmek istediği zaman kadın hayızlı olduğu halde kadına emreder. Kadın da futhasını bağlar idi. Bu hadis Sufyan Esserli de Şeyban'dan rivayet etmiştir. Hayızlı kadının oruç tutmayı terk etmesi babı. De Muhammed İbni Cafer haber verip şöyle dedi Bana Zeyd İbni Esrem'in oğludur İyad İbni Abdullah'tan o da Ebi Said Hudri'den haber verdi o şöyle demiştir bir kurban yahut Ramazan bayramında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza namaz kılacak musallaha çıktı kadınların yanına uğradı da ey kadınlar topluluğu sadaka veriniz çünkü sizler bana cehennem ahalisinin çoğu olarak gösterildiğiniz buyurdu. Kadınlar, ya Rasulullah neden diye sordular. Çünkü, Rasulullah çünkü siz çok lanet eder ve kocalarınıza karşı nimeten ankerlük yaparsınız. Ne acayiptir ki kendini zapt eden, tam akıllı, ihtiyatlı kimsenin aklını sizin kadar eksik akıllı, eksik dinli hiçbir kimsenin çelebileceğini görmedim buyurdu. Kadınlar, Dinimizin ve aklımızın eksikliği nedir ya Resulullah? Dediler. Kadının şahadeti erkeğin şahadetinin yarısı değil midir? Dedi kadınlar. Evet dediler. İşte bu aklının eksikliğindendir. Hayız olduğu zaman da namaz kılmaz, oruç tutmaz değil mi? Buyurdu. Kadınlar. Evet dediler. İşte bu da dininin eksikliğindendir. Cevabını verdi. 8 Hayızlı kadın 8. bab, haizli kanının beyti tavaf etmek müstesna bütün haç fiillerini yerine getirir. Vabı. İbrahim el-Nehai, haizli kanının ayet okumasında beis yoktur demiştir. İbni Abbas da cünübün kıraat etmesinde beis görmemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de zamanların hepsinde yani her halinde zikrederdi. Ümru Atiye de biz hazizli kadınların namaz yaha çıkmaları müminlerin tekbirleri tekbir esmaları ve dua etmeleri ile emir olunduk. İdik dedi. İbni Abbas da şöyle dedi. Bana Ebu Sufyan haber verdi ki Hiraklius peygamberin mektubunu istemiş ve okumuştur. O bu mektupta Bismillahirrahmanirrahim ile Ey kitap ehli! Hepiniz bizim sizin aranızda musabi bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak tutmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rabler edinmeyelim. Ali İmran Suresi 64. ayetin sözleri de vardı ve Ata İdni Ebi Rebah Cabir'den o da Ayşe e, Hayız oldu da Beyti Tava Fariş bütün hac fiillerini yaptı ve namaz kılmıyordu dedi ve Hakem İbni Uteybe, ben cünüp iken hayvan keserim. Allah da üzerine Allah'ın ismi alırmayanları yemeyin. Çünkü bu muhakkak fıstır. Enam suresi 120. ayeti buyurdu demiştir. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin maliyetinde hacdan başka bir şeyi düşünmeyerek yola çıktık. Şerif mevkiine geldiğimiz zaman ben hayır oldum. Ben ağlar haldayken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Seni ağlatan nedir dedi. Ben vallahi çok arzu etmiştim. Allah'a yemin ediyorum ki ben bu yıl hac etmedim dedim. Peygamber muhtemel ki sen hayır oldun dedi. Evet dedim. Şüphe yok sendeki bu hal Allah'ın Adem kızlarına üzerine yazdığı bir şeydir. Binaenaleyh hacıların yapacakları fiilleri sen de yap. Şu kadar ki temizleninceye kadar beyti tavaf etme buyurdu. 9. İstisla babı. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Fatıma binti Hubeyş Resulullah'a hitaben. Ya Resulullah ben temiz olamıyorum. Namazı tek edeyim mi? diye sordu. Resulullah bu ancak damar kanıdır, haiz değildir. Haiz vakti geldiği zaman namazı bırak. Haiz zamanı gelince kendinden kanı yıka ve namaz kıl buyurdu. O haiz kanını yıkamak babı. Bize Malik Hişam'dan, o da Fatıma bint Munzir'den, o da İsmâ bint Ebu Bekir'den haber verdi. O şöyle demiştir. Bir kadın Resulullah'tan sorup Ya Resulullah birimiz elbisesine haizden kan isabet ederse nasıl yapsın buyurdu. Resulullah birinizin elbisesine haizden kan bulaşırsa onu parmaklarıyla yahut tırnağıyla kazısın sonra azar azar üzerine su döküp yıkasın. Ondan sonra da elbise içerisinde o elbise içerisinde namaz kılsın buyurdu. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir Birimiz haiz olurdu da Sonra temiz olduğu zaman elbisesinden kanı parmaklarıyla kazır ve onu yıkar. ben elbisesinin diğer kısımları üzerine azar azar su döker. Ondan sonra da bu elbisenin içinde namaz kılardı. 11. İstihazalı kadının itikaf etmesi babı. Bize Halid İbni Abdullah, Halid İbni Mihran'dan, o da İkreme'den, o da Ayşe'den tafdis etti. O şöyle demiştir. Bir kere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birlikte, ile birlikte kanınların biri istihazalı halinde ve kanı görüp dururken itikaf etti. Bazen kanının akmasından dolayı altına bir leğen koyduğu da olurdu. İkreme dedi ki Ayşe Usfur bitkisinin suyunu gördü de bu öyle bir şeydir ki filanca kadına istihaza zamanında onu bulundurur idi dedi. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Kadınlardan birisinin Resulullah ile birlikte itikaf etti. Kadın altında altındayken kırmızı kanı ve sarılığı görülüyordu. Bu halde o namaz kılardı. Bize Mutemir Halit de, Halit'ten o da İklimeden, o da Ayşe'den tahsis etti. Ki müminlerin annelerinden biri istihazalı iken itikaf etmiştir. 12. Bak kadın hayız olduğu halde elbise içerisinde namaz kılar mı? Ayşe radıyallahu anh bizim her birimiz için içinde hayız olduğu bir tek elbiseden başkası yoktu. Eğer o elbiseye kandan başka bir şey bulaşırsa tükürüğüyle ile onu ıslatır sonra da tırnağıyla ovalar yıkardı dedi. 13. Hayızdan yıkanması sırasında kadının güzel koku sürülmesi babı. Bize Abdullah İbni Abdülrahab tahtis edip şöyle dedi, bize Hammad İbni Zeyd Ebu es o da Hafsa bint Selim'den tahtis etti. Ebu Abdullah dedi ki, Yahut Hişam İbni Hasan Hafsa'dan o da Ümmü Atiye'den, o da Peygamber'den Ümmü Atiye Allah anh şöyle demiştir. Biz bir ölü üzerine üç günden ziyade süslenmeyi terk etmekten yani yas tutmaktan nehyo olunurduk ancak zevk üzerine dört ay on gün yas tutardık. Bu müddet içerisinde gözlerimize sürme çekmez, güzel kokuda sürünmez, süs içinde boyanmış kumaş giymezdik. Ancak asp denilen Yemen kumaşının müstesna. Hayzın dinmesi zamanında birimiz hayzından yıkanmak istediğinde azıcık az fark kustu Tırnak buhuru kullanması bize müsaade edilmişti. Bizler cenazenin ardından gitmekten ne olunurduk. Ebu Abdullah dedi ki bu hadisi Hişam İbni Hasan'dan Hafsa'dan, o da Ümmü Atiye'den o da Peygamber'den rivayet etmiştir. 14. Kadının haydından temizleneceği zaman kendisinin ovalaması nasıl bir kanacağı ve nasıl niçlenmiş bir parça alıp onunla kan değen yeri sürteceği babı. Bize İbn-i yine Mansur i̇bn Safiye'den o da annesinden, o da Ayşe'den tahsis ettik ki o şöyle demiştir. Bir kadın peygambere hacdan sonra yıkanmasının maliyetini sordu. Peygamber de ona nasıl yıkanacağını şöyle emretti. Miske bulanmış bir yün veya pamuk parçası al da onunla temizlen buyurdu. Kadın nasıl temizlenayım? Dedi peygamber onunla temizlen buyurdu. Tekrar kadın nasıl diye sorunca Allah temizlen işte buyurdu. Bunun üzerine ben Kadını kendime çektim de. onunla kan diyen yeri yani Ferci Sülseve dedim. 15. Kadının hayırdan yıkanması babı. Bize Mansur annesi Safiye Şeybeden, o da Ayşe'den tahsis etti. O şöyle demiştir. Ensardan bir kadın peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hayırdan nasıl yıkanayım diye sordu. Peygamber de miske bulanmış bir yün veya pamuk parçası aldık. Huzurlarını üçer defa yıkayarak temizden buyurdu. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi sallallahu ve sellem utandı da yüzünü çevirdi. Yahut Peygamber bu parçayla temizden buyurdu. Bunun üzerine ben o kadını tutup kendime doğru çektim de Peygamber'i anlatmak istediği şeyi, Peygamber'in anlatmak istediği şeyi ona haber verdim. 16. Kadının hayzından yıkanması sırasında taranması babı bize İbn-i Şihab etti. O da Ayşe radıyallahu anh'dan şöyle demiştir. Ben veda haçında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte ihrama girip yüksek yüksek sesle telbiye ettim. Ben temettu Hacını niyet edip kurban, sevk etmeyen kimselerden biriydim. Ravi der ki, Ayşe haiz olduğunu ve Arif'e gecesi girinceye kadar temiz olmadığını söyledi. O gece ya Resulullah işte bu gece Arif'e gecesidir. Ben ancak umre niyetiyle ihrama girmiştim dedi. Resulullah da ona yıkanmak üzere saçlarını çöz. taram, umre niyetinden vazgeç buyurmuş. Ayşe dedi ki ben öyle yaptım. Hacı yerine getirdikten sonra Musab'da bulunduğumuz Resulullah erkek kardeşim Abdurrahman'a emretti. O da bana evvelce başlamış olduğum umrenin yerine temimden yeni bir umre yaptırdı. 17 Kadının hayır yıkanması sırasında saçlarını çözmesi babı. Bize İbn-i usameh Hişam i̇bn Urve'den, o da babasından, o da Ayşe'den tahsis etti. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Bizler de Zulhidçe ayının doğru Medine'den yola çıktık. Resulullah her kim umre ile ihrama girmek isterse, şöyle ihram etsin. Bana gelince eğer ben kurbanlık etmemiş bulunaydım, ben de muhakkak umre ile ihram ederdim buyurdu. Bunun üzerine kimi umre ile kimi de hac ile niyet ile ihram girdir, ihrama girdiler. Ben hayızlıyken Arafa günü bana erişti. Ben peygambere halimi söyledim. Umreni bırak saçlarını çöz. ve hacca niyetle ihram et buyurdu. Ben de öyle yaptım. Nihayet Musab da Kaldığımız gece olunca erkek kardeşim Abdurrahman İbni Ebi Bekir benimle beraber gönderdi. Ben tenime kadar çıktım da ilk başlayıp terk ettiğim umremin yerine yeni bir umre ile ihram ettim. Şam'da İbni Urve şöyle dedi. Bundan dolayı kefaret olarak ne kurman lazım geldi ne de oruç ne de sadaka. 18 <gülüyor> biz sizleri hilkati belirsiz bir çiğnem etten yarattık babı. Bize Hammad İbni Zübeyid Zeyd, Ubeydullah İbni Ebu Bekir'den, o da Enes İbni Malik'ten tahtis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şüphesiz aziz ve celil olan Allah rahme bir melek te tevkil etti. O melek ey Rabbim, bu mutfedir ey Rabbim, bu kan fırtısıdır ey Rabbim, bu bir çiğnem ettir der. Allah onu yaratmayı hükmetmek istediği zaman melek erkek midir yoksa dişi midir? betbah mıdır yoksa mesbüt mudur? Rızkı nedir, eceli nedir sorularını sorarlar. Bundan Bunlar anasının karnındayken yazılır. 19. Haclı kadının hacca ve umreye nasıl ihlam eder baba? Ayşe radiyallahu anh demiştir ki, biz veda haçında peygamberle birlikte Metinli'ye yola çıktık. Bizden kimi umre niyetiyle ihrama girmiş, kimi de hac niyetiyle ihrama girmiştir. Nihayet Mekke'ye geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, umre niyetiyle ihrama girip de kurban göndermeyen ihramdan çıksın. Umre niyetiyle ihrama girip de kurban gönderen de kurbanını kesmek suretiyle ihramdan çıkıncaya kadar ihramdan çıkmasın. Hac niyetiyle ihrama girmiş olan ise haccını tamamlasın buyurdu. Ayşe dedi ki ben hayız oldum ve Arife gününe kadar oluncaya kadar hayız olmakla devam ettim. Ben ise başka değil sırf umre niyetiyle ihrama girmiştim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saçımı çözmemi, taramamı, hacc niyetiyle ihrama girmemi ve umreyi terk etmemi istedi. Ben de bunları yaptım. Nihayet Hacımı yerine getirince Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'ı benim mahiyetimde gönderdi ve bana eski umrenin yerine tenimden bir umre yapmaklığımı emreyledi. 20. Haydın gelmesi ve gitmesi babı. Bir takım kadınlar Ayşe'ye içinde sarı lekeli pamuk bulunan bir, bir bez götürdüler. Ayşe onlara pamuğu beyaz göreceğimiz vakte kadar acele etmeyin der idi. Bu söz ile de Haiz'dan temizliğe çıkmayı murat ederdi. Bir takım kadınların gece ortasında kandilleri isteyip tutundukları şeydeki temizliğe bakar oldukları haberi Zeyd İbni Sa'din kızı Ümmü Kulsü'ne ulaştı da kadınlar bu işi yapmazlardı deyip o kadınları ayıpladı. Bize Sufyan Zişam'dan o da babasından o da Ayşe'den tahsis etti ki o şöyle demiştir. Fatıma binti Ebu Hubeyş istihar diye tutulur durur idi. Bunu peygambere sordu. Peygamber bu bir damardır. Hayır değildir. Hayızın müddeti geldiği zaman namazı bırak. hayızın müddeti geçtiği zaman yıkan ve namaz kıl buyurdu. 21. bak hayırlı olan kadının namazı kaza etmez babıdır. Kâbir ve Ebu Said peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak üzere hayırlı kadının namazı terk eder dediler. Bize kata da tahtis edip şöyle dedi bana. Muazze şöyle tahtis etti. Bir kadın Ayşe'ye biz kadınlardan biri temiz olduktan sonra hayır zamanındaki namazı kaza etmeli mi diye sordu. Ayşe sen huriye misin? Biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteyken hayır olurduk da bunu bize emretmezdi yahut biz bunu yapmazdık diye cevap verdir. 22 Hayız elbisesi içindeyken hayızlık kadınlarla beraber uyumak babı. Ümmü Selemi radıyallahu anh tahdis edip şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir ketife içinde bulunurken hayız oldum. Yavaşça sıyrıldım. O da örtüden dışarıya çıktım. Hayza mahsus elbisemi aldım giydim. Resulullah bana hayız mı oldum diye sordu. Ben evet dedim. Bunun üzerine beni çağırdı ve beni kendisi ile beraber o sacaklı, saçaklı kadife örtünün içine soktu. Zeynep şöyle dedi. Ve Ümmü Seleme bana tahdis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu olduğu halde Ümmü Seleme'yi öper idi. Ümmü Seleme dedi ki ben peygamberle beraber bir tek kaptan cünübükten dolayı yıkanır idim. 23. Temizlik hali elbisesinden başka hayır elbisesi edinen kimsenin babı. Ümmü Seleme radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile saçaklı bir örtünün içinde yatıyordum, hayır oldum. Sıyrılıp hayza mahsus elbisemi aldım. Hayır mı oldum diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine beni çağırdı. Saçaklı kadifenin altında onunla beraber yattım. 24. Haclı kadınların namaz yerlerinden ayrı durarak bayram namazlarının kılındığı sahada ve Müslümanların dualarında hazır bulunmaları bağlı. Hafsa bin Tüsir'in şöyle demiştir: Biz tazelerimizi bayramlarda namaz yahalara çıkarmaktan melezerdik. Basraya bir kadın gelip, halifoyoları kasrına indi. O kadın kız kardeşinki ki, kocası Peygamberle birlikte 12 kadaşa bulunmuş, kendisi de bizzat altısına istirak iştirak etmiş dedi. Biz yaralılara ilaç yapar hastalarına bakardık dediğini civayet ettikten sonra şöyle dedi. Kız kardeşim peygambere birimizin örtülecek çarşafı olmazsa namaz yerine çıkmasında bir is var mı diye sormuş. Peygamber arkadaşı kendi cilbaplarından birini ona giydirsin de hayır meclisinde ve müslümanların duasında hazır bulunsun buyurmuştur. Hafsa bint-i der ki Ümmü Atiye burada, buraya geldiği zaman bunu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işittin mi diye sordum. Ümmü Atiye ona babam feda olsun. Evet işittim dedi. Hafsa bin Tübsel'in Ümmü Atiye ne zaman peygamberi anarsa bir ebi ona babam feda olsun derdi. Ümmü Atiye şöyle dedi. Babam ona feda olsun. Ben Peygamber'i dedi, işittim. O şöyle buyuruyordu tazelerle perde sahibi kadınlar yahut perde sahibi tazeler ile hayızlı kadınlar çıkıp hayır meclisinde ve müminlerin duasında hazır bulunurlar. Yalnız hayızlı kadınlar namaz yerlerinden uzakça dursunlar. Hafsa dedi ki: Ben ümmeteye karşı hayızlılar mı? diye sordum ümmeteye cevabım hayızlılar Arafat'ta falan falan yerlerde hazır bulunmuyorlar mı? dedi. 25 <gülüyor> Kadının bir ayda üç namaz e, kadının kadın bir ayda üç hayız olduğu zaman hüküm nedir babı? Yüce Allah boşanmış kadınlar kendilerine <gülüyor> üç hayız temizlenme mülteni beklerler. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın kendi rahimlerinde yarattığı haiz hamle gizlemeleri onlara helal olmaz. Bakara 228. ayet kavlimden dolayı hayız müddeti, hamil müddeti ve hayızdan mümkün olabilecek şey yani tekrar hususunda kadınların tasdik olmayacakları şeyler. Ali'den şu hayızdan zikrediliyor ki eğer bir kadın dininden ve eminliğinden razı olunacak nev'i kendi hususyetine vakıf bulunan kadınlarla bir ayda üç hayız gördüğüne yine getirirse tasdik olunur. Ata İbni Rebah kadının iddet içerisindeki hayızları iddetten önce adeti olan hayızlardır demiştir. İbrahim nihayi de buna kail olmuştur. Ve Ata hayızın en azı bir gün en çoğu da on beş gündür demiştir. Mütemir İbni Süleyman babasından şöyle dedi. Ben İbni Sir'in İbn-i temizliğinden sonra 15 gün kan gören kadını sordum. O kadınlar bunu daha iyi bilicidir dedi. Ben Hişan İbni Urve'den işittim. O şöyle dedi. Bana babam Ayşe'den haber verdi ki o şöyle demiştir. Fatıma binti Ebu Hubeş peygambere sorup ben istisaya maruz kılınıyorum. Temiz olamıyorum binaenaleyh. Ben namazı tek edeyim mi? dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır. Çünkü o bir damardır. Lakin sen namaz içinde hayızlı bulunduğun günlerde günler kadar terket, Sonra yıkan ve namaz kıl buyurdu. Hayız günleri haricinde kanının göreceği sarı ve boz renkli ıslaklıklar babı. Bize İsmail İbni Uleyye Eyyub'den, o da Muhammed İbni Sirinden, o da Ümmü Atiye'den tahsis etti. O biz sanılığı ve bozuluğu hiçbir şey yani namaza mani atletmezdi demişti. 27 istihaza damarı babı. Bana İbn Ebu Zib İbn Şihaptan o da Urvezen ve Amr'dan o da peygamberin zevcisi Ayşe'den tafsir etti. O şöyle demiştir. Caş kızı Ummu Habide 7 yıl istihazaya mütalaa kılındı. Resulullah bunu sordu. Resulullah ona yıkanmasını emretti de bu bir damardır buyurdu. Artık muhabbibe her namaz için yıkanır oldu. 28 İfada tavafından sonra hayız olan kadının babı. Abdurrahman kızı Amre'den o da peygamberin zevcesi Ayşe'den haber verdi. O Resulullah'a ya Resulullah Safiye binti Huyey hayız oldu diye haber vermiştir. Resulullah İhtimal ki o bizi yolumuzdan alıkoyacak. O sizinle beraber ifade tavafını yapmış değil miydi? Evet dediler. Öyleyse çıkmıyordu. Bize bu Abdullah İbni Taus'dan o da babası Taus İbni Kaysan'dan o da İbni Abbas'tan tahsis etti. İbni Abbas radıyallahu anh hayırlı bir kadına ifade tavafını yaptığı zaman veda tavafını yapmadan vatanına dönmek ruhsatı verildi demiştir. Tavuz der ki, i̇bn Ömer ilk emrinde hayırlı kanına kadın veda tavafını yapmadıkça memleketine dönmez der idi. Sonra kendisinden işittim. Hayızlı kanının memleketine döner. Çünkü Resulullah buna ruhsat verdi diyordu. 29. Bağım İstihazalı kadın arada kanı dinmekle temizliği görünce yıkanır, namaz kılar. i̇bn Abbas böyle kadın temizlik süresi bir saatte olsa bile yıkanır, namaz kılar ve kocası da kendisine gelir. İstihazalı namaz kılmak isteyince yıkanır, namaz kılar, namaz kılmak cumadan daha büyüktür demiştir. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayr geldiği zaman namazı terk et. Hayr müddetinin sonu geldiği zaman ise kendinden kanı yıkaver namazı kılmıyordu. Otur. Lohusayken ölen kadın üzerine cenaze namazı ver. Bu namazın sünneti babı. Bize Şube Hüseyin el-Muallim İbni Bureyde'den o da Semura İbni Cündükten haber verdi. O şöyle demiştir. Bir kadın Lohusalığında vefat etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona cenaze namazı kıldırdı. de bedeninin ortasına doğru dikildi. 31. bab. Bu geçen baftan bir fasıl gibidir. <gülüyor> Bize Ebu Avayha ki onun ismi el dahdır. Kendisi kitabından haber verip şöyle dedi. Bize Süleyman eş-Şeyban Abdullah İbn Şeddat'tan haber verdi. Abdullah şöyle dedi, ben peygamberin zevcesi teyzem Meymure'den işittim. Bazen öyle olurdu ki Meymure hayızı bulunur, namaz kılmaz. Resulullah seccadesi üzerinde namaz kılarken secde yerinin hizasına uzanmış bulunurdu. Resulullah secde ettiği vakit elbisesinin bazı yerleri meymuneye dokunurdu.